Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim, Esad-ı Erbil'i Hazretleri, kulun kendisinde bulunan ilahi yönü ortaya çıkartmasıdır. Biz bir yönümüzde ilahi bir vardız, Allah'tan geldik. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah'a mahsusuz. Evet. Biz Allah'a aitiz. Bunu hatta İngilizce'de tercüme ederken orada اِنَّا لِلّٰهِ تَكِ لِي harfıcılarını anlatırken proposition olarak İngilizce'de for kullanılıyormuş eskiden. We are for Allah. Biz Allah içiniz. Hayır for oradaki li for karşılığı değil. We are devoted to Allah. Biz Allah'a mahsusuz. Ait olmak. Allah'a has. Is. Allah'a has olmak. Allah'a mahsus olmak. Allah'la hususileşmek. Evet. Allah'a hususi olan. Allah'a mahsus olan. Is biz. Diğerler, diğer varlıklar bizim gibi allah Teala mahsusiyeti, özel mahsusiyeti yoktur. Evet. İşte Esad el zikir bir insandaki ilahi yönü ortaya çıkarır der. İnsanın ruhu bir yönüyle, Elmalı Hamdi yazır, işte Veylül anlatırken, ''Nârullâhi'l-mûgâdetü'lletî elletî tettâli'u alel-ef'ideh'' Öyle bir cehennem atış ki, kalbin Fuat bölümünün üzerine kaplar.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 ...ruhumuzun Allah'a açılan bölümü... ...daha çok... ...dünyaya açılan bölümü... ...daha az. Geçen... doktora derisinde talebelerle... ...bir atölye çalışması yapmıştık. Evet. Yani ruh... ...bu Fuat kısmı... ...acaba... ...fuat kısmıyla... ...yani dış dünyaya açılan kısmıyla... ...hangi kavramlar ortaya çıkıyor...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 ona başarı ilim efenime söyleyeyim himmet keşf enaniyet ilham sekinet hac tuluat tefekkür niyet üns heybet eee basiret firaset nazar teemmül mana kalp efenime söyleyeyim eee his kelam tedebbür eee ibret rüya rü'yet irade kast azim أفهم söyleyeyim, zan, مشاهدة muayene, تكوا، بنار قلبين. هم فوات قسم لا علاقة له. نعم. نحن أساساً بؤس. ومسلمان أن يكون أو لا يكون معه علاقة مع روحنا هذا الجزء من الدنيا ينفصل. نعم. الله de نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. Yani cehennem, u Elmalı'nın e, kalbin üstünde olan Fuad'ı yakalar, kavur, yakar, onun üzerine doğar. Peki kalbin alt kısmı, noktayı süveyde, o diye bir şey dokunamaz. Kudür ruhimin eni Bilin, min en bilin en en mi? Kudür ruhimin evet. Yani, emin yani emin. ve eselüneke anil ruh. Sana ruhtan sonra sorarlar. Kudür ruhimin emir Rabbi. E, ruh Allah'ım emirlerinden bir emir. tüm ilmi illa kalıyla size de çok az bir ilim verildi. Ruhumuzun fuat kısmını bile biliyoruz. O da binde bir kısmı, binde dokuz bilim yani Allah'a açılan kısmı. Nominal nefisle temasa geçen kalbimizin fuat kısmıdır. İşte o fuat kısmını da aşıyoruz. Allahla temasa geçen nokta süveyda. kalbin Allah'a açılan kapısı İmam Gazali'nin tabiriyle. Veyahut da Müdün-i Arabi Hazretleri'nin tabiriyle Behti Hacer denilen ve Ahmet Avnu konukunda uzun uzun izah ettiği bu yönümüz, zikir işte bizi oraya ulaştırmaya çalışır. Dolayısıyla oraya ulaşmak için Allah-u Teala zikredilirse kişi aşka ulaşır. Aşk da ruhumuzun Allah'a açılan bölümüyle alakalı, imanla alakalı. Hatta aşk Allah'tır da deniliyor bizim tuzavufta.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 ...ve deterministik kurallar içinde açıklayacağımız... ...fuat yönü tam değil de... Işte, nisbi olarak konuşuyoruz bunları... ...o binde birlik bir kısmı. Psikologlar esas... ...ruhumuzun Allah'a açılan yönünü bilemiyorlar. Çünkü bilebilmeleri için... ...aklın oraya nüfuz etmesi lazım. Bilmek, ilim akıllı olacak bir iştir. Aklın ilmi ermediği yerde... ...iman söz konusudur. Aklı aşan yerdir. İlmin ötesi veradır, evet. maveradır. Orada sadece inanırım...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 Zikir çekmez, zikir çekmez iseniz, sizdeki bu Allah'ın 99 esması, acımaktı, merhametli, cömertlikti, yumuşak başlılıktı, işte şefkatli, rızık vericilikti, işte hayat, bir, bir sürü bir şeyler var yani. Bunların 99 isminin ortaya çıkması Allah zikiriyle oluyor. Allah ismi de cami bir isimdir. He. İnsandaki bu potansiyel yönler ortaya çıkarılamazsa,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 Hayvani tarafınız garip gelir ve hayvani bir yaşayışla günlük yeme, içme, gezme, tozma bunlarla vakit geçiriyorsunuz. Hayvanlar da böyle yapıyor. Beden ruha tahakküm ediyor o zaman değil mi? Beden, Beden ruha, nefis, nefis daha, nefis, daha ne, doğrusu nefis, nefis mi ruha mi? tahakküm ediyor, ruhu esir alıyor. Halbuki bizden istenen ruh ve nefse Nef hakim nefse olmadı. Hakim ya. Hmm. Çünkü nefis kafirdir, ruh Allah'tan geldi, Müslümandır. Mevlana'nın dediği gibi senin içinde negatif ve pozitif iki ordu var.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 İnsanda Allah'a vasıl olabilmesi için 30 kanat bulunmaktadır. Bu kanatların çalıştırılması da ancak zikirle mümkündür. Kişi zikir olmazsa duyamaz, göremez hale gelir. İşte bu 30 kanat dediğimiz aslında itibari bir şeydir. O 30 kelimesi fikir, zikir, akıl, hayal, vehim, efsin, fehim idrak saydık az önce... Hepsi düşünceyle alakalı bunlar. Kabiliyetlerimiz yani. Kabiliyetlerimiz yani. yok. Bunlar ka e, bunlar bizim şeyimiz. E, kullandığımız araçlar Potansiyel ama yani. e, potansiyellerimizi çıkarmaya yarıyor. Araç. araç. Yani biz zikiri araç olarak kullanıyoruz. Zikir hedef değildir. Allah hedeftir. Evet. Allah hazinesi var. O Allah hazinesini içimize çıkarmak için hazineler yerde gömülüdür. Beden toprağına gömülmüş.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 ...kendi hayalinden... ...istifade edemez hale gelir. Gözler kör olmaz. <gülüyor> lakin, <gülüyor> la ta'mel ebsar. La ta'mel ebsar. Ve lakin... Ta'mel. Ta kulübilleti fi, kulübilleti Sudur. Ee, Göğüslerdeki kalpler kör olur. Ezikir olmazsa işte... ...göğüsteki kalp... E, ...kalpteki gözler kör olur. Biz esas o gözümüzü açacağız... ...basar değil basiretimiz açılacak. Kulağımız açılacak... O zaman ilahi duyuşlar ve sezişler başlayacak. Aslımızla temasa geçeceğiz. Yani dirilik orada. Ebedi dirlik, abi hayat, ölümsüzlük suyu orada. Allah'tır. Ölümsüzlük suyu, ölümsüz olan Allah'tır. Allah suyunu katre katre içmekdir zikir. Efendim, burada Hazreti Esat Kudüs-ü Ruh efendimiz buyuruyorlar ki Cenab-ı Hakk'ı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 İnna lillah. Biz Allah'a aitiz. Geçmişte öyleydi. Evet. Ve ile ihracın sonunda yine ona ait olacağız. Ona döneceğiz. Birisi li harf ceri, diğeri ila harf-i ceri. İla harf ceri de gaye-mugayyada dahildir. Yani Allah'a gidip vuslat ahirette söz konusu Allah'ın izni olacak. Evet. Ama bizim burada anlatmak istediğimiz biz zikir ile daha önce yaşadığımız bir tecrübemiz vardı.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 Bizi sevmediniz, hatırlamadınız. Biz de sizi burada sevmiyoruz ve hatırlamıyoruz. Hatırlama attık kelimesinin altında, hermeneutik olarak, anlam bilimsel olarak, ben sizi sevmiyorum. Bunun gerekçesi ne? Sebebi senin sevmemen. Sevseydin, hatırlardın. Zikir çekmedin. Feskürûni <fessizlik> eskürkün. Tabii. Feskürûni <fessizlik> eskürkün. Zikretseydin, hatırlasaydın, ben de seni hatırlardım. Hatırlamıyorsun, ben de seni hatırlamıyorum. Bu ağır bir şeydir. allah Teala... Bir kimseyi unutur zaman la yan ilehim, ona dönüp bakmaz, ve vela yükem vela yükelli muhum, onlarla konuşmaz, bakmaz ve konuşmaz. Bir insan'a bakmamak ve konuşmamak ilgisizlik anlamına gelir. Ilgi sevgidir, sevgisizlik anlamına gelir. Hı. Kişi sevdiğine bakar, sevdiğiyle konuşur. Sevgi söküyorsunuz, Allah'a bakıyorsunuz yani ve Allah'la konuşuyorsunuz yani. Bu ona man bu manaya geliyor. Ben burada. Yani çok böyle hoşuma giden, işte her şey ondan geliyor. Her şeyi ondan biliyoruz. Kainata ibretle bakmak, her şeyle Allah'ı görmek. Böyle Mevlana'nın güzel bir şiiri var. Evet. Ee, yüksek müsaadelerinizle bu şiiri okumak çok hoşuma gidiyor. Buyurun hocam. Ee, okumak istiyorum. İzninizle tabii. Estağfurullah. Lütfen hocam. Evet. Dil... Efendimiz Mevlana Hazretleri'nin ruhuna lütfen bir Fatiha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ouzu billahi ve'l-şeytanir racim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Kerim. Vekerimun'dir melalali. Dil dil ne bilir şekeri şerbeti? Sen yoksa lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti.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 Her şey Allah'tan, her şey Allah'tan. Yoksa sen kurtuluşu başkasından mı sandın? Başkasından mı sandın? Başkasından mı? Uteram hocam, Esad Efendi Hazretlerinin Menakat anlatılan bir rüya tabiri hafizesi var. Bu rüya tabirinden bahsedebilir misiniz? Evet efendim. Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Efendim Osmanlı sadrazamlarından Mahmud Musar Paşa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 Bu rüyanın tabiri nedir efendim? Esad-ı Hazretleri bu rüyayı tabir eder. Evladım bu çok anlamlı bir rüya. Manası çok derin bir rüya. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek onun sizin yapmakta olduğunuz işleri tahsip ettiği, onayladığı anlamına gelir.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 Bütün şuur altı kompartımanları, bütün hücreleri tamamen Rasulullahla dolmuş. Başka hiçbir şey yok. O kadar seviyor. Her gece ama, yüz yıl sürmüş bu. Evet. Biz bunları anlayamıyoruz. Yani ben tasavvuf hocasıyım. 39 yıldır tasavvuf okuyorum, okutuyorum. Bu ne manaya geliyor ben. Ben de olmadığı için böyle bir hal. Estağfurullah. Çok uzakta bir kaftağı gibi. Ancak sisli dumanlar arasında güzel bir şey olduğunu görüyorum da mahiyetini bilemiyorum ama çok muazzam bir şey. Bize M uzak, Muhabbeti bizim gibi yani. günahkarlara çok uzak evetem. Estağfurullah. Ah, ah. Mahmut Mutarpaşa'nın bir başka hatrasından bahsediliyor. Karlıbetli arasında bir diyalog geçiyor. Yine biraz da bundan bahsedebilir misiniz hocam? Evet tabii Karlıbet. İyi ki Türkiye'ye girmiş de. kelam derginde kalmış da bir 15 gün kalıyor. 15 günde kalıp da tuttuğu notlar kitap olarak 150 sayfa. Evet. Az bir şey değil bu. Ve bugün Esad eribli Hazretlerinin özel hayatı, yani incelenince hayatı, bazı özel fikirleri o hatırat olmasa inanın kimse anlatacak bir durumda değil. Evet. Bir de Karlvet Avrupalı olduğu için Esad efendimiz ona açılmış da biraz Bazı evet. sırları da dökmüş. Evet. Bazen yani o sırların sahibi olamayız. Değiliz biz. Biz kimiz ki? Ama demek ki böyle sırların esad bir Erbil Hazretleri farkında. Evet. Yani önümüzdeki zat bu zat yani bayağı büyük bir zat. Önümüzdeki zat. Yani esad bir Hazretleri büyük bir anka kuşu. Biz değerini bilemiyoruz. Evet. Ben işte 35 yıldan beri fakir Allah lütfettiği çalışıyorum.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 Onda dokuzunu bulabilmiş değiliz. Bu onda biri belki ediyor mu? Bilmiyorum. Öyle zan ediyorum. Kendi hakkında hüsnü zan sahibiyim. Evet. Ben yıllarımı verdim bu işe. Elhamdülillah. Aynen. Sami Efendi Hazretleri'nin hayatı da bir yani hayatım boyunca sürekli Sami Efendi birikti, birikti, birikti. Onu da üç kitap olarak yayınlamak istiyorum inşallah. Allah'ın azimlerine. Mahmud Umtar Paşa iyi bir böyle intisaplı aynı zamanda yani general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 Otokalaşmadan sonra elinin bütün gücünü kaybettiğinden... ...ve elinin çalışamaz hale geldiğinden şikayet etmişti. Yani demir dövemiyor öyle mi? O... demir dövemez hale gelmiş. Bir kere Mehmet Ali Efendimiz'in elini sıkmış... ...demirci demir dövemez hale gelmiş. Aha. Eli fels gibi bir şey olmuş. Evet. Demirci doktora gitmiş. Doktor incelemiş, bakmış... ...ya senin elinde hiçbir arıza...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 ...cinlerin tesinden kurtuluyor. Demek ki... ...ders aldıktan sonra cinlerin tesine giriyorsa... ...o kişi dersini iyi çekmiyor demektir. Bağlılığı oksan demektir. Çünkü silsile... ...Allah'ın izniyle himmet eder. Evet. Sen bağlı olmayınca... ...silsil de sana bağlı değil. Ne teheccüd biliyorsun, ne sohbet biliyorsun... ...böyle saldırılara maruz kalıyorsun... ...olayı oluyor... giriyorsunuz dersinizi ciddi çekeceksiniz. Allah diyeceksiniz gözleyin. Allah'tan başka büyük var mı? Yok. Eleyyessallahu bir <gülüyor> kafin abdehu yok mu Kur'an-ı Kerim'de? Allah yetmez mi? Evet. İnsanlar vehme diyorlar. Maalesef. Büyütüyor kafalarında. Büyük değil ya. Onlar da aciz bir varlık. Yapmayın bunu. Evet. Bu demirci elleri tutmaz olunca tarikat'a giriyor. Zikre başlıyor. Tekrar eli kuvvet kazanıyor.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 Yani rahmetli içiçekçi amca, Sami Efendi Hazretlerinden bu konuyla ilgili bazı hatıralar anlatmıştı. Şimdi yeri değil de, yeri gelir zaman onları da anlatacağım inşallah Allah'a nasip edersin. İnşallah. Siz iyi bir Allah dedikten sonra, o Allah dedikten sonra her şey biter. Allah bes, baki heves, Allah yeter gerisi boş. Bu Esad Erbil Hazretler'in oğlu Mehmet Ali Efendi Hazretleri,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 Bu sendeki güzellik neye yarardı? Güzelliğin on par etmez. Güzelliğin on par etmezdi. Bendeki, ben de bu aşk olmasaydı bu aşk ya. yani. Yani Mecnun'la görüşmesinde, Mecnun Leyla'yla görüşürken bile hep onun hayalini düşünmüş. Dıştaki Leyla değil, yine içindeki Leyla'ya bakmaya devam etmiş. Yani mecazi aşk, ilahi aşkın kantarasıdır, köyüdür, şeyi köprüsüdür. Ve Meczazi aşkın afif olanına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 Leyla güzelliğine aşık olmak. güzel e aşık olmak, güzelliğe aşık olmak. Güzelle aşıksanız o güzellik sizi Allah'a sıçratır, Allah yükseltir. Evet. Onun için biz güzellere aşık değiliz. Biz güzelliklere aşığız. Bütün mesele bu. Bunu, gençlere bunu anlatamıyoruz. Anlamaları mümkün değil. Evet. Ve işte mülütle şeyh arasında ilişki böyle olmalı. Buyurun intisap edin Esad-ı Hazretlerinden ders alın diye söylüyor. Siz bu mertebeye ulaşamadığınız müddetçe bizim o ile ilgili, tasavvuftaki maneviyatla ilgili hiçbir şeyi tecrübe etmeniz mümkün değil. Buna bahsetmiş olduğum bu konu rabıtayla şeyi sevmek, hayal etmek, manevi bir feyiz almak işte bu şekilde ancak tecrübe edebilirsiniz bireysel olarak. Gelin ders alın esader Erbil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 sonsuz. Hepsinde seviyoruz. Ve bu sevgimizde yarın Allah için, elhubbu fillah olduğu için ahirete faydasını göreceğiz. Mecnun gibi divane olası müridan şema varıp pervane olası sarikan. yani muma varın, o pervane böcekleri gibi etrafında sürekli dönün dönün işte müritler de müşriklerin etrafında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 Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.